Özellikle bu devirde Allahü Teala'nın bize bahşettiği nimetler gayet çoktur. Elbette ki Allahü Teala'nın nimetlerini saymaya kalksak sayamayız ve başaramayız. Ancak bize düşen bu nimetlere bolca şükretmek ve dolayısıyla nankörlük etmemektir. Bu nimetlere şükretmenin bir yolu da hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allahü Teala'nın verdiği nimetleri anlatmak ve Elhamdülillah diyerek şükretmektir. Tabii ki Allahü Teala'ya şükretmek sadece dilde kalmayıp kalple ve bedenin bütün azalarıyla olmalıdır. Mesela elimizi helale uzatıp haramdan korumak elin şükrüdür. Gözümüzü haramdan koruyup helale çevirmek gözün şükrü, kulağımızı gıybetten, fitne ve fesattan, ve haram seslerden korumak, kulağın şükrüdür. Nankör kişileri, insanlar sevmediği gibi, Allahü Teala da sevmez. Eğer Allah'ın rızasını, ve insanların sevgi ve saygısını kazanmak istiyorsak, Rabbimize itaat ve ibadetleriyle şükreden kullardan olmalıyız. Güzel Ahlak Tirmizi'nin sahih olarak, Ebu Derda, radiyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allahü Teala sözü çirkin ve kötü olana gazap eder. Normalde zor olmayan ancak sevabı gayet çok olan büyük bir nimettir güzel ahlak. Güzel söz ve güler yüzlü mümin, herkesin beğeni ve takdirini, sevgi ve saygısını kazanır. Müminlerle olan güzel diyalog ve dostluklarla, onların kalbinde taht kurar ve onların içten gelen dualarını kazanır. Böylece dünya ve ahirette, büyük saadete nail olur. Elbette ki müminlerin razı olduğu kişiden, Allah da razı olur. Çünkü hakikatte, Allahü Teala razı olduğu için müminler de razı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü ve çirkin sözlerden nehyetmiştir. Hatta Bedir Savaşı'nda öldürülen müşriklere bile küfredilmesini yasaklamıştır. Kamil mümin ahlakı güzel, sözleri doğru ve tatlı, yüzü güleç, hakkı savunup haktan yana olan ve çirkin, fahiş ve kaba sözden sakınandır. Takva Ahmet bin Hanbel, Taberani ve Tirmizi'nin Ebu Zeri Gaffari radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ve bir kötülük yaptığın zaman, Hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap. İnsanlarla da iyi ahlakla muamele et. Her hayrın, iyiliğin ve güzelliğin başı Allah korkusudur. Kalbe Allah korkusu yerleşti mi, evlat anne babaya hürmet ve saygı gösterir. Küçükler büyüklerine itaat ve hürmet eder. Büyükler küçüklerine sevgi ve şefkat gösterir. Güçlüler güçsüzlere merhamet ve yardım eder. Amir, memuruna karşı adil ve anlayışlı, memur da amirine karşı dürüst ve sağlam olur. Kısacası herkes, muhatabına karşı gerekli ilgi ve alakayı gösterir. Arada büyük bir güven ve samimiyet, dostluk ve kardeşlik bağı meydana gelir. Kalplere Allah korkusunun kilidi vurulmadıkça, kapılara vurulan kilitler ve alınan önlemler hiçbir zaman yeterli olmaz. Ana babaya sevgi ve saygı. Müslimin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Burnu yerde sürünsün. Burnu yerde sürünsün. Burnu yerde sürünsün o kimsenin ki anne ve babası ihtiyarladığı halde onlara hizmet ve hürmette bulunmayan cennete giremez. Yıllarca yemiyip yediren, içmeyip içiren, giymeyip giydiren, geceleri uykusuzluk, gündüzleri de huzursuzluk ve zorluklar gören anne babanın ve özellikle annenin hakkı nasıl ödenir? Zaten anne ve baba aslında maddi bir karşılık beklemiyorlar ki onların asıl istediği güzel bir söz, tatlı bir dil, muhabbet, sevgi ve saygıdır. Elbette ki anne ve babaya hürmet, üzerimizdeki bir borç ve bir haktır. Çünkü onlar büyüyüp yetişmemize, olgun ve düzgün bir insan olmamıza vesile olmuşlardır. Boşuna dememişler, ana gibi yar olmaz diye. Evet, ana ve baba yüreği her zaman Taptaze, her zaman samimi ve içten, her zaman sevgi ve şefkat doludur. Çünkü onların gözünde evlat, her zaman çocuktur. Akıllı mümine düşen görev, onlara her zaman sevgi ve saygıda kusur etmeyip, hürmet etmektir. Onların kendisine yaptığı fedakarlıkları ve iyilikleri unutmamak ve nankörlük yapmamaktır. Bu sebeple daima onlara karşı, maddi ve manevi ilgi ve alakayı gösterip hürmet ve hizmet etmelidir. Onlara karşı sürekli tatlı dilli, güler yüzlü ve itaatkar olmalı, onlardan her zaman dua istemeli ve de onlara sürekli dua etmelidir. Şöyle ki, Rabbim, küçüklüğümde bana şefkat gösterip büyüttükleri gibi Sen de onlara öyle merhamet eyle. Çocukların Hakları Hakim, Beyhaki ve Deylemi'nin Ebu Rafi radiyallahu anh'tan merfu olarak rivayet ettiklerine göre Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Çocuğun babası üzerindeki hakları ona güzel bir isim takması güzel terbiye edep vermesi okuyup yazmayı yüzmeyi ve ok atmayı öğretmesi, ona sadece helal ve temiz rızıktan yedirmesi ve yetiştiğinde onu evlendirmesidir. Dinimizde çocuk terbiyesinin yeri ve önemi gayet büyüktür. Tabii ki bu konuda anne ve babaya düşen görev de çok büyüktür. Çünkü çocuğun ilk eğitimcisi ve hocası, annesi ve babasıdır. Eğer anne ve baba, Allah ve Rasulünün emir ve yasaklarına göre çocuğu eğitir ve ona İslam terbiye ve ahlakını öğretirse, çocuk bilgili, kültürlü, edepli, ana ve babasına ve topluma sevgili, saygılı ve faydalı, salih bir mümin olur. Rivayete göre Halife Mansur, hapisteki bazı Emevilere şöyle sordurur. Hapisteyken size en zor gelen şey nedir? şöyle cevap verirler. Çocuklarımızın terbiye ve eğitiminden mahrum kaldık. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi çocuğa, İslam'a uygun ve güzel bir isim verilmeli, ona küçük yaştan itibaren Allah ve Resulü tanıtılmalı, imanın ve İslam'ın şartları öğretilmeli ve 7 yaşından itibaren uygulamaya geçirilmelidir. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları Taberani'nin Temimi İddari radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kocanın hanımı üzerindeki hakkı. 1. Kocasının yatağını terk etmemesi. 2. Yeminine riayet ve hürmet etmesi. 3. Kocasının dediklerine itaat etmesi. 4 kocasının izni olmadan evden çıkmaması. 5. Kocasının hoşlanmadığı kimseleri eve almamasıdır. Ayet-i kerimeyle sabit olduğu gibi erkekler hanımlarının amirleridirler. Bu sebeple kesinlikle kocalarına itaat etmelidirler. Hadis-i şerifle de sabittir ki kadın kocasının yatağını hastalık gibi mühim bir özür olmadığı halde terk ederek veya ondan yüz çevirip İmtina ederek kocası ona gadaplanırsa, melekler de sabaha kadar ona gadaplanır ve lanet eder. Saliha kadın odur ki, kocası herhangi bir meşru konuda yemin ederse, yemininin yerine gelmesine yardımcı olur ve yeminin aksini yapmaz. Kadın haram olmayan şeylerde, kocasına mutlaka itaat etmelidir. Bir zamanlar saliha bir kadın vardı. Vefat ettikten sonra birisi, onu rüyasında, yeşillikler içinde, çok güzel bir bahçede gördü. Ancak, bir kuş, sürekli gelip gagasıyla, o kadının başına vurup uçuyordu. Rüyayı gören kişi, ona merakla şöyle sordu. Bu kuş neden sürekli gelip gagasıyla kafana vuruyor? O salih kadın şöyle cevap verdi. Benim amelim salih olduğu için, elhamdülillah bu güzel yerdeyim. Fakat, ''Kocama çok karşı çıktığım için bu cezayı çekiyorum.'' ''Fakat kocama çok karşı çıktığım için bu cezayı çekiyorum.'' Eğer kocanın istediği şey haram bir şeyse o zaman kadın kocasına itaat etmemelidir. Örneğin koca hanımından namaz kılma, oruç tutma ve örtünme gibi haram şeyleri istiyorsa ona itaat etmemelidir.'' Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haram konusunda hiçbir kimseye ve hiçbir kula itaat edilmeyeceğini buyurmuşlardır. Kadının itaat etmesi gereken şeylerden birisi de, ondan izinsiz bir yere gitmemesi ve kocasının hoşlanmadığı kimseleri evine almamasıdır. Kadının Erkeği Üzerindeki Hakları Ebu Davud İbni Mace ve hakimin Muaviye İbni Hidet, radiyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kadının kocası üzerindeki hakkı yediğinde onu da yedirmesi, giydiğinde onu da giydirmesi, yüzüne vurmaması, ona aşağılayıcı çirkin söz söylememesi ve ancak evinin içinde dargınlığını göstermesi yüz çevirmesidir. Kocanın hanımı üzerinde hakları olduğu gibi, kadının da kocası üzerinde hakları vardır. Koca, hanımına zulmetmemeli, eziyet etmemelidir. Hanımına karşı yumuşak huylu, tatlı dilli olmalı ve bazen latifelerde bulunmalıdır. Hanımın herhangi bir sıkıntısı veya derdi olursa, onunla ilgilenmeli ve elinden geldiğince onu gidermeye çalışmalıdır. Hastalandığında onu doktora götürmeli ve yardımcı olmalı. Hadis-i şerifle sabittir ki, kadınlar kocalarının yanında birer emanettirler. Bu sebeple onların haklarına riayet etmeli ve her türlü çirkin ve kaba sözlerden ve davranışlardan sakınmalıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıp, kadınlara güzel ahlak ve yumuşak huyla muamele etmeli. Cemaat ve cemaatle namaz Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kişinin cemaatle kıldığı namazı evinde ve çarşıda kıldığı yalnız namazdan 25 kat üstündür. Bu yüksek ecirde abdest alırken güzelce aldığı ve sonra da yalnızca namaza gitmek niyeti onu evden çıkardığı zaman vardır. Attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı düşürülür. Namaz kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde beklediği müddetçe melekler onun için istiğfar ederler ve şöyle derler Allah'ım ona rahmet et. Allah'ım ona merhamet et. Bu kimse namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Cemaat rahmettir ve rahmetin nazil olmasına sebeptir. Cemaat halinde olmak ve cemaatle namaz kılmak konusunda birçok hadisi şerif vardır. Sürüden kopan koyunu kurdun kaptığı gibi cemaatsiz başı boş kalan kimseyi de Şeytan ve nefis aldatır ve hak yoldan çıkartır. Cemaatle irtibatlı olan kimse onlarla beraber hareket eder. Onların ibadet ve ahlakını örnek alarak dost doğru hareket eder. Ehli sünnet ve cemaat akidesinde olan cemaatin dini, dünyevi ve uhrevi birçok faydaları vardır. Bu faydaları elde edebilmek için onlarla sürekli irtibat halinde olunmalıdır. Helak edici yedi büyük günah. Buhari ve Müslümin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Helak edici yedi büyük günahtan kaçınınız. Bunlar Allah'a şirk koşmak, sihir, büyücülük yapmak, kısas gibi haklı yerlerin dışında Allah'ın haram kıldığı nefsi katletmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, harp gününde savaştan kaçmak, namuslu ve fuhuştan gafil mümin kadınları zina ile itham etmek. Allahü Teala şirk ve inkârı kesinlikle affetmemektedir. Ve bu da ayet-i kerime ile sabittir. Hadis-i şerifte sihir yani büyünün İkinci sırada zikredilmesi, onun ne kadar çirkin ve büyük günah olduğunu açıkça göstermektedir. Sihir sebebiyle birçok karı koca birbirine düşmekte, yuvaları dağılmakta, birçok ana oğul birbirlerine düşman olmaktadırlar ki, bu da büyük fitnelere, huzursuzluklara ve günahlara sebep olmaktadır. Haksız yere adam öldürmek de, malum olduğu üzere büyük bir günah olup, birçok kan davalarına ve fitnelere sebep olmaktadır. Faiz yiyenlerin çoğu daha dünyadayken perişan olmakta ve ahirette de büyük azaba düçar olmaktadır. Yetimin malını yemek hem Allah katında hem de kulların yanında zulüm, haksızlık ve çirkin bir davranıştır. Savaşta arkadaşlarını zor durumda bırakıp kaçmak, insanın şerefini ayaklar altına alan, ve uhrevi mesuliyet gerektiren bir zillettir. Namuslu ve temiz mümin kadınlara iftira etmekle, kişi evli kadının yuvasının dağılmasına, bekarların ise topluma karşı onurlarının yerin dibine girmesine ve haysiyetlerinin tahkir edilmesine sebeptir. Dolayısıyla zikredilen bu büyük günahlar, fertlerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu, saadetini bozup, büyük fitne ve fesatlara sebep olan çok çirkin davranışlardır. Mü'min kimselere düşen görev kesinlikle bu haram ve çirkin davranışlardan sakınıp sakındırmaktır. Arşın gölgesinde gölgelenen yedi kısım mü'min, Buhari ve Müslümin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Allah'ın rahmet gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, Allahü Teala yedi kısım insanı rahmet gölgesinin altında gölgelendirir. Bunlar, 1- Adaletli amir, idareci, 2- Allah'ın ibadetiyle büyüyüp yetişen genç, 3- Camiden çıktıktan sonra tekrar oraya dönünceye kadar, kalbi camiye bağlı olan kişi, 4- Allah rızası için birbirini sevip, onun rızası için bir araya gelip, ölümle birbirlerinden ayrılıncaya kadar bu sevgide devam eden iki kişi, 5- Yalnız başına tenha bir yerde Allah'ı zikredip de gözleri yaşaran kişi, 6- Şeref ve zenginlik sahibi güzel bir kadının Nefsine yaptığı çağrıya karşılık ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen kimse ve yedincisi ise sağ elinin verdiğini sol elinin dahi bilmeyeceği şekilde gizli sadaka veren kimse. Toplumun huzur ve selametinde amirlerin ve idarecilerin elbette ki payı büyüktür ve bir o kadar da sorumlulukları da büyüktür. Bu sorumluluğun birincinde olup adalet ve dürüstlüğe sarılan amirler ve idareciler, dünyada şeref ve hürmeti hak ettikleri gibi ahirette de makam ve büyük mükafatı hak etmektedirler. Ayrıca gençlik çağında azgınlaşan nefis ve şeytanı, kabaran şehevi duyguları tepip, Allah yolunda takvaya sarılıp haramlardan sakınan, ve kendini ibadete veren genç elbette ki Allah ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem takdirine şayandır. Allah'ın evi hükmünde olup hayır merkezi olan camilere gönül verip cemaate riayet eden mümin rahmete nail olup rahmet ehliyle haşr olur. Birbirlerini Allah rızası için sevip dünyevi bir menfaat gözetmeyen ve bu sevgiye ölene dek devam eden müminler Allah'ın ebedi sevgi ve şefkatine nail olurlar. İhlasa yapışıp sırf Allah rızası için yaptığı günaha ve hatalara pişman olup ağlayan mümin mahşer gününde sevinip gülen müminlerle olur. En büyük düşmanı olan nefsini tahrik edip onu büyük bir tehlikeye çağıran kadını sırf Allah'tan korktuğu için reddeden mü'min elbette ki büyük nimetlere ve ikramlara mazhar olur. Yine sadece Allah'ın rızasını gözetip büyük bir gizlilikle fakir fukaraya yardımda bulunan mü'minler mahşer gününde mahçup ve perişan olmaktan kurtulur ve lütfu ilahiye nail olurlar. Borçluya iyi Davranmak Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse borcunu ödeyemeyen sıkıntılı kimseye mühlet versin veya alacağının bir kısmını veya tamamını bağışlasın. Mü'min kimsenin vasıflarından biri de merhamet ve acıma duygusudur. Müslüman kardeşine acıyıp merhamet edene Allahü Teala da acıyıp merhamet eder. Başka bir hadis-i şerifte borçlulara karşı işçilerine merhameti telkin edip vaktinde ödeyemeyenlere mühlet vermelerini hatta ödemeye gücü yetmeyenlerin borçlarını silmelerini tavsiye eden cömert ve merhametli birinin Allahü Teala'nın da merhamet ve rızasına nail olduğu ve günahlarının bağışlandığı buyurulmaktadır. Merhamet gösteren merhamet bulur. Ancak şunu da belirtelim ki ödemeye gücü yeten borçlular da borçlarını vaktinde ödemelidirler. Aksi halde ödemeye gücü yetip borcu geciktirmek veya ödememek zulümdür. Zulüm. Buhari ve Müslim'in Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Açlıktan ölünceye kadar hapsettiği kedi sebebiyle bir kadına azap edildi ve bu sebeple ateşe girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş ve de yerdeki haşereleri yemeye de salı vermemiştir. Elbette ki bu kainat, ve mahlukat sahipsiz değildir. Başkasına merhamet edenin ödüllendirildiği gibi, zulmedenin de azaba uğraması kaçınılmazdır. İster maddi, ister manevi ve ister insanlara, isterse de hayvanlara olsun zulüm haramdır, büyük günahtır. Allahü Teala zulmü kendine de kullarına da haram kılmıştır. Hadîs-i şerifte de buyurulduğu gibi zulüm, kıyamet gününde zulümat yani karanlıklar ve azaptır. Yapılan büyük ibadetlerle birçok günahlar silindiği halde zulüm irtikab eden kul hakları ancak helalleşmekle affedilir. Zulme uğrayan kişi asi ve günahkar da olsa hakkı alınır. Zulüm müminin şan ve şerefine yakışmaz. Müne yakışan adalet ve dürüstlüktür. Gıybet Ebu Davud ve İmam Ahmed'in Enes İbn Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Rabbim benim miraça çıkardığında bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim. Ve Ey Cebrail! Bunlar kimlerdir? dedim. Cebrail dedi ki, Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenler ve onların namus ve şereflerine dokunanlardır. Gıybet, fitne ve fesat birçok kötü olaylara ve hatta adam öldürme, kan davalarının oluşmasına sebep olabilecek çirkin ve kötü bir davranıştır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, Fitne uykudadır. Onu uyandırana lanet vardır. Olgun müminin alameti, onu ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Öylesine günahın elbette ki cezası da büyüktür. İşte bu hadis-i şerifte, şu büyük günah sebebiyle görülecek olan azap haber verilmektedir. Gıybet, kul hakkı bölümüne girdiğinden dolayı, gıybet eden kişi, gıybetini yaptığı kişiyle helalleşmelidir. En azından gıybetini yaptığı kişi için Allahü Teala'dan mağfiret dilemeli ve şöyle dua etmelidir. Allah'ım beni ve gıybetini ettiğim falan kişiyi af ve mağfiret eyle. Doğruluk. Buhari ve Müslim'in İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe ve hayra, iyilik ve hayır cennete ulaştırır. Şüphesiz ki kişi hep doğruyu söyleyerek, Allah katında sıddıklardan yazılır. Ve muhakkak ki yalan kötülük ve günaha, kötülük ve günahta cehenneme götürür. Şüphesiz ki kişi hep yalan söyleye söyleye, Allah katında çok yalancı diye yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, latife yaparken bile hep doğruyu buyurmuşlardır. Mü'min de şaka yoluyla da olsa yalandan kaçınmalı ve uzak durmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mü'min kimsenin bazı günahları işlese bile, yalan söylemeyeceğini buyurmuşlardır. Yalan söyleyen ve bunu adet haline getiren kimse, başka günahlara da kapağı açmaktadır. Böyle bir kimse, Allah katında kıymetsiz ve değersiz olduğu gibi, insanlar arasında da kıymetsiz, itibar edilmez ve güvensizdir. Faiz Müslim ve Ahmet İbni Hanbel'in, Cabir İbni Abdullah, radiyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala faiz yiyene, yedirene, şahitlerine, katibine lanet etmiştir. Bunlar bu günahta eşittirler. Malum olduğu üzere lanet çok ağır ve feci bir durumdur. Çünkü lanete uğrayan kimse Allah'ın rahmetinden kovulmuş, uzaklaştırılmış ve büyük azaba müstahak olmuş kimsedir. Faiz o kadar kötü ve büyük günahtır ki, kişinin Allah'ın lanetine müstahak olmasına sebep olmaktadır. Nasıl olmasın ki? Faiz, merhamet ve acıma duygusunun, iyilik, hayır ve yardımlaşmanın ortadan kalkmasına, haksız kazanç ve başkasına zulümle sömürmeye çalışıp, alın teri dökmeyerek tembelliğe, fakir ve mağdur durumdakileri gayrimeşru ve haram yollara ve çirkefe sürüklemektedir. Bu ve benzeri birçok kötülük ve günahlara sebep olan faizi yiyenlerin, mahşer gününde cin çarpmış gibi perişan bir halde mezarlarından kalkacakları ayet-i kerime ile sabittir. Faiz yiyen birçok kimse, ahiret azabına çarptırılmadan önce Dünyadayken bile birçok perişanlıklara ve zor durumlara uğratılmaktadır. İçki Müslimin Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her sarhoşluk veren içki şaraptır ve her sarhoşluk verici şey haramdır. Sarhoşluk verici şeyleri içen kimseye cehennemdeki ateş ehlinin irinlerinden içirmek Allahü Teala üzerine bir vaattır. Hadis-i şerifle de sabit olduğu üzere içki kötülüklerin ve günahların anasıdır. İçki içenler sarhoş olup akli dengesini kaybederek sağa sola zarar verirler. Eşini ve çocuklarını döverler, komşuyu rahatsız ederler, zina yaparlar, başkalarına hakaret edip saldırırlar. Bağırıp çağırarak toplumu rahatsız ederler. O halde şarap kullanıp maddi manevi zarara yol açanlar, hatta kendisinin ve başkalarının yaralanmasına veya ölmesine sebep olanlar, vesaire birçok zararlara, kötü, çirkin, üzüntülü ve pişmanlık verici facialara sebep olanlar, hep içkinin mağdurudurlar. Maalesef birçok kimse bira ile başlayıp içki içiyor ve alkolik oluyor. Kimisi de biranın sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Halbuki haramda şifa yoktur. Şayet bazı geçici fayda gibi bir şey görünse de onun kat kat zararı vardır. Akıllı insan dünya ve ahiretini tehlike ve karanlığa atmayandır. Cimrilik Müslüm'ün Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş ve onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sürüklemiştir. Şüphesiz hoş olmayan, müminin şeref ve izzetine yakışmayan şeylerden birisi de cimriliktir. Cimrilik yapan kimse, zekat ve sadaka vermeyerek fakir fukaranın hakkını gözetmez onlara merhamet ve şefkat göstermez ve adeta zulmeder. Oysa ki elindeki malın hakiki ve gerçek sahibi Allahü Teala'dır. Allahü Teala, zengin kimselerin fakirlere acımalarını, onlara zekat ve sadaka vermelerini, çeşitli hayırlarda bulunmalarını emretmekte ve bu şekilde imtihan etmektedir. Allah'a karşı asi olup, müminlere acımayarak haksızlık eden kimseler, yeryüzünde fitne ve fesadın oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü fakirler, zenginlerin mal ve servetlerine bakıp hasede düşmekten, kimisi de bunu aşırıya götürüp hırsızlık, hile, dalevere ve gasp yoluyla elde etmeye çalışmaktadırlar. İşte zenginlerin zekat ve sadaka vermemeleri, hayır ve bağışlarda bulunmamaları, onları dünyada huzursuzluk ve üzücü olaylara, ahirette de azaba sürüklemektedir. Birçok işveren ve zenginin işçilerine az maaş verip onları adeta sömürmesinin başlıca sebebi cimriliktir. Bir mümin hayır yapmaya, yardımda bulunmaya niyetlendiği zaman melun um şeytan malının elinden gideceğini ve fakirleşeceğini vesvese edip onu cimriliğe sürükler. Halbuki zekat ve sadaka ile aslında mal eksilmez bilakis bereketlenip artar. Kibir Müslim ve Ebu Davud'un Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları hakir ve hor görmektir. Kalbin afetlerinden biri de kibirdir. Kibirli kimse haksız da olsa kendini üstün ve haklı görmeye çalışır. Böyle bir durum, olgunlukla bağdaşmayan çok çirkin bir şeydir. Olgun bir mümin, alçak gönüllü ve mütevazı olur. Meyvesiz ağaçlar uzayıp diklendikçe diklenirler, ancak meyve veren ağaçlar dallarını yere doğru indirirler. Melun şeytan kibirlenerek Allahü Teala'ya asi oldu ve Allahü Teala'nın hak olan emrini kabul etmeyerek haddi aşıp edepsizlik yaptı. Bunun sonucu olarak da lanetlendi. Üstelik kibri sebebiyle tövbeye de yanaşmayarak allah Teala'nın gadabına müstahak oldu. İnsan neden meydana geldiğini, karnında ne taşıdığını ve sonunda ne olacağını düşünüp ibret almalıdır. Bir dikene bile tahammül edemeyen insan, çok şiddetli cehennem azabını düşünüp haddini bilmeli ve Allahü Teala'dan korkup kulluğunu yapmalıdır. Elbette ki bir gün herkes hesaba çekilecek ve sorgulanacaktır. Üstünlük ise ancak takvadadır. Yaklaşık 1400 sene önce kainatın efendisi tarafından mucizeyle bilinen ve bizi uyarmak için söylenmiş olan bu kıymetli sözleri kendimize rehber edinmeli ve onun eşsiz kelamına uyup, hayatımız boyunca davranışlarımızda uygulamalıyız. Çünkü yalnızca bizim için, dünya ve ahiret saadetimiz için söylenen kelam kibardır bunlar. Yüce Allah hepimize sadık olma şuurunu ihsan etsin. Bizi biz günahkar ümmet için ağlayan ve felahımız için Allah'a yalvaran Habibine layık ümmet eylesin. Amin.